Bölüm 79. Adaletli devlet idarecisi. Şüphesiz ki Allah adaleti ve iyilik yapmayı, yakınlara karşı cömert olmayı emredip, aklen ve dinen çirkin olan ve kötü görünen şeylerle haksızlığı ve taşkınlığı yasaklıyor ve size böylece düşünesiniz diye öğüt veriyor. 16 Nahl 90 Ey müminler, her zaman ve zeminde hep insaflı olun ve inananlara eşit davranın. Şüphesiz Allah insaflı olan ve eşit davrananları sever. 49 Hucurat 8 Hadis 659 Ebu Hureyre'den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 Gizli sadaka veren kimse, yedi kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse. Hadis 660. Abdullah İbn Amr i̇bnil astan Allah onlardan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ailesine ve idaresi altında bulunanlara adaletle hükmeden adil kimseler Allah katında nurdan koltuklar üzerine otururlar. Hadis 661. Auf ibni Malik, Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan sevilen, size dua eden ve sizin duanızı alan kimselerdir. İdarecilerin en kötüsü de size karşı adil davranmadıklarından dolayı siz onları sevmezsiniz, o da sizi sevmez. Kendilerine lanet edersiniz. O da size lanet eder." buyurdu. Bunun üzerine "Ya Resulallah, onlara karşı çıkıp tavır alalım mı?" diye sorduk. Bize iki kere şu cevabı verdi: "Hayır. Sizinle beraber namaz kıldıkları sürece onlara itaat ediniz." Hadis 662. İyaz İbni Humar, Allah ondan razı olsun. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellellemi Şöyle buyururken dinledim dedi. Cennettekiler üç sınıftır Adil ve başarılı devlet başkanı akrabasına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli kişi ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan uzak kalmaya çalışıp, kimseden bir şey istemeyen adamdır.